Şüphesiz onlar yakında bilecekler. Yine hayır. Onlar yakında kesinlikle bilecekler. Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da onu sabit tutması için birer kazık yapmadık mı? Ve biz sizi eşler halinde çift olarak yarattık. Uykunuzu bir dinlenme vasıtası kıldık. Geceyi bir örtü yaptık. Gündüzü ise çalışıp kazanma vakti kıldık. Üstünüzde yedi kat sağlam göğü bina ettik. Orada alev alev yanan bir kandil olarak güneşi var ettik. Size taneler, bitkiler, ağaçları sarmaş dolaş olmuş bağlar, bahçeler bitirip çıkarmak için üst üste yığılıp sıkışan bulutlardan şarıl şarıl akan sular indirdik. Ey insanlar! Muhakkak ki ayrım ve hüküm günü olan kıyamet Rabbiniz tarafından kesin olarak belirlenmiş bir vakittir. O gün suğura ikinci kez üflenir de siz bölük bölük hesap yerine gelirsiniz. O gün gökyüzü açılır ve orada pek çok kapılar oluşur. Dağlar yürütülür, serap haline gelir. Şüphesiz o gün cehennem kafirlerin yolunu gözlemektedir. O azgınların varacağı yerdir. Onlar orada çağlar boyu kalırlar. Ve orada ne bir serinlik ne de susuzluk gideren bir içecek tadarlar. Ancak dünyada yaptıklarına uygun bir karşılık olarak kaynar su ve irin tadarlar. Çünkü onlar... Dünyadayken kendilerinin hesaba çekileceğini ummuyorlardı. Bu yüzden de bizim ayetlerimizi yalanladıkça yalanlamışlardı. Biz ise her şeyi bir kitapta, levh-i mahfuzda sayıp yazmışızdır. Kafirlere o gün şöyle denilir. Dünyadayken yalanladığınız azabı şimdi tadın. Artık biz yalnızca sizin azabınızı arttıracağız. Şüphesiz o gün muttakiler, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlar için büyük bir kurtuluş ve saadet vardır. Bunlar bahçeler, üzüm bağları, göz alıcı yaşıt güzeller ve içi dolu kaselerdir. Onlar orada ne boş bir söz işitirler ne de yalan. Onlar... İman edip salih amel işledikleri için hesaplarına karşılık bir lütuf, Rabbinden bir mükafat verilenlerdir. O, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O, Rahman'dır. Rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatandır. O gün, O'nun huzurunda kimse konuşmaya güç yetiremez. O gün, ruh ve melekler, Saf saf kıyamda durur, Rahman'ın izin verdiklerinden başkası konuşamaz. Konuşan da ancak doğruyu söyler. İşte bu, hak ve gerçekleşecek olan kıyamet günüdür. O halde dileyen, Rabbine varan bir yol tutar. Muhakkak ki biz yakın bir azapla sizi uyardık. O gün kişi kendi elleriyle yaptıklarına, dünyada işlediği amellerine bakacak ve kafir diyecek ki, ah bugün keşke ben toprak olsaydım da hesaba çekilip bu azaba uğramasaydım. Naziat Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 46 ayettir. Rahman ve Rahim olan, zahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla Allah adına, andolsun ayetlerle insanın kalbindeki putları ve küfrü şiddetle söküp çıkaran rasullere kolaylıkla Allah sevgisi ve muhabbetini gönüllere bırakanlara, Allah'ı tesbih ettikçe tesbih edenlere ve tesbih ettirenlere, Allah'ın rızasını kazanmak için Yarıştıkça yarışanlara ve Allah'ın işini ayetlerini tedbir edenlere, ayetleri hayatına geçirip yaşayan ve yaşatmaya çalışanlara andolsun ki o gün Sura ilk üfürüşle kainat müthiş bir sarsıntıyla sarsılır. Onu ardından ikinci üfleme takip eder. O gün kalpler. Dehşet içinde şiddetle çarpar. Korkudan kafirlerin gözleri Rabbinin azameti karşısında öne düşmüştür. Hal böyleyken onlar derler ki, Gerçekten biz öldükten sonra yine eski halimize mi döndürüleceğiz? Hem de çürüyüp dağılmış kemikler haline geldikten sonra mı? O takdirde bu hüsranlı bir dönüş olur dediler. Halbuki o, dönüş, ancak tek bir haykırış, sura ikinci defa üfürülmesinden ibarettir. İşte o zaman birdenbire kendilerini mahşer meydanında buluverirler. ''Rasûlüm, Musa'nın haberi sana geldi mi?'' Hani Rabbi ona, mukaddes vaadi Tuva'da şöyle nida etmişti. ''Firavuna git.'' Çünkü o azdı. Ona de ki, küfür ve şirkinden arınmak ister misin? Ve seni Rabbine varan dosdoğru bir yola hidayet edeyim de böylece ondan haşyet duyup kurtuluşa eresin. Bunun üzerine Musa, Firavun'a gitti ve ona bizim tarafımızdan verilmiş olan büyük mucizeyi gösterdi. O ise Musa'yı hemen yalanladı ve isyan etti. Sonra, gördüğü mucizeyi inkar etmek için var gücüyle çabasını gösterdi, apaçık ortada olan hakikate sırtını döndü. Derken, kavmini topladı ve onlara seslendi. Onlara, ben sizin âlâ, en yüce olan Rabbinizim dedi. Bunun üzerine Allah da onu, herkese ibret olması için sonun ve ilkin, ahiretin ve dünyanın azabıyla yakalayıverdi. Şüphesiz ki bunda Allah'tan haşyet duyan kimseler için elbette bir ibret vardır. Düşünün, sizi yaratmak mı daha güç yoksa gökyüzünü yaratmak mı? Onu Allah bina etti. Onun boyunu aklınızın alamayacağı kadar yükseltti ve ona belli bir düzen verdi. Gecesini kararttı, gündüzün de aydınlığını açığa çıkardı. Ondan sonra da yeryüzünü döşedi. Ondan suyunu ve otlağını çıkardı. Dağları da sağlam bir şekilde yeryüzüne yerleştirdi. Bunları sizin ve hayvanlarınız için bir geçimlik yaptı. Fakat her şeyi alt üst eden o büyük felaket olan kıyamet geldiği zaman, o gün insan hayatı boyunca ne için çalışıp çabaladığını hatırlar. Cehennem de dünyada manen kör olan ama bugün hakikati apaçık gören azgın kimselerin karşısına çıkarılır. Artık kim dünyada azmışsa ve dünya hayatını ahirete tercih etmişse muhakkak ki onun varacağı yer cehennemdir kim de hesap vermek için geleceği Rabbinin makamından korkmuş ve nefsini kötü arzu ve heveslerden sakındırmışsa muhakkak ki onun varacağı yer de cennettir Resulüm sana kıyamet saatinin ne zaman gelip çatacağını sorarlar sen onu nereden bilip bildireceksin? Onun nihai bilgisi yalnız Rabbine aittir. Sen ancak ondan haşiyet duyanları uyarabilirsin. Kafirler kıyamet gününü gördüklerinde sanki dünyada ancak bir akşam yahut bir kuşluk vakti kadar kalmış gibidirler. Abese Suresi Mekke'de nazil olmuştur,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 Resulüm ne bilirsin belki de o seni dinleyip arınacak. Yahut ayetlerimizden öğüt alacak da o öğüt kendisine fayda verecek. Kendini Allah'a karşı ihtiyaçsız görene gelince sen imana gelir de İslam dini kuvvetlenir diye ona yöneliyorsun. Eğer o istemiyorsa onun arınmamasından sana ne? Fakat sana koşarak gelen ve Allah'tan haşiyet duyan o âma dururken sen onu bırakıp imana gelmeyecek başkasıyla oyalanıyorsun. Hayır. Böyle yapma. Muhakkak ki o sana inen ayetler herkes için bir zikir, öğüt ve nasihattir. Dileyen ondan öğüt alır ve küfründen Şirkinden temizlenir. Bu Kur'an hiç şüphesiz, şerefli, iyilik ve ikrama nail olmuş elçilerin ellerindeki şerefli, yüceltilmiş ve tertemiz sahifelerdeki ayetlerdir. Kahrolası insan ne kadar da nankör ve hakkı hakikati örtücüdür. Acaba hiç düşündü mü Allah onu hangi şeyden yarattı? Onu bir nutfeden, dökülen bir damla sudan yarattı da ona kul olma kaderini takdir etti. Sonra ona hidayete erme yolunu kolaylaştırdı. Sonra ona bir ömür takdir etti, daha sonra onun canını aldı ve onu kabre koydu. Daha sonra da dilediği vakit onu tekrar vücuda getirip diriltir. Fakat hayır... İnsan Allah'ın kendisine emrettiğini yerine getirmedi. Şimdi insan yiyeceğine bir baksın. Çünkü suyu buluttan onun için biz akıttıkça akıtıp bol bol yağdırdık. Sonra biz yeri her türlü nebattan bitirsin diye yardıkça yardık. Böylece sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için Orada taneler, üzümler, yoncalar, zeytinler, hurmalıklar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar ortaya çıkardık. Derken kulakları sağır edecek derecede şiddetli o ikinci suğura üfürülüş sesi geldiği zaman, o gün kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçar. Onlardan her birinin o gün kendinden başka kimseyi göremeyecek kadar kendine yetip artacak bir işi, bir derdi vardır. O gün bir takım yüzler cennetle müjdelendikleri için nurdan parıldar, güleç ve sevinçlidir. Yine o gün bir takım yüzler de vardır ki dünyanın geçiciliğine aldandıkları için toz toprak içindedir.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 Allah adına güneş dürülüp ışığı giderildiği ve ayetlerin nuru artık insana fayda vermediği zaman yıldızlar kararıp döküldüğü, insanın büyük zannettikleri onun için hiçbir mana ifade etmediği zaman dağlar yürütüldüğü, insanın yüce zannettikleri ondan uzaklaştığı zaman gebe develer Başıboş salı verildiği, herkesin sevdiği malını bırakıp kendi derdine düştüğü zaman, vahşi hayvanlar ve kendini başkalarına karşı ihtiyaçsız gören insanlar korkudan bir araya toplandığı zaman, denizler kaynatıldığı, insan için için yandığı zaman, yeniden diriliş günü nefisler bedenle ruh tekrar birleştirildiği zaman diri diri gömülen kız çocuğuna hangi günahından dolayı öldürüldüğü sorulduğu zaman, amellerin yazılı olduğu sayfalar hesap görülmesi için açıldığı zaman, gökyüzü soyulup hakikati ortaya çıkarıldığı zaman, cehennem kafirler ve zalimler için kızıştırıldığı zaman, cennet müminler için yaklaştırıldığı zaman, işte o gün, her nefis, dünyada kendi namına neler hazırlayıp ahirete gönderdiğini bilir. Hayır, yemin olsun, insanlara hakkı söyleyen, sonra geri çekilenlere, hakkı söyleyerek insanların gönlünde akıp gidip, sonra susarak gizlenenlere, kararmaya başladığı zaman geceye, insanların hakkı sevmeyerek, ondan yüz çevirmesinden dolayı gönlü geceye dönene, nefes alarak ağırdığı zaman sabaha, gönlündeki iman nurunu teneffüs edip, o nuru insanlara saçana yemin olsun ki, muhakkak bu, Kur'an, Allah'ın katında ikrama nail olmuş, kerim bir Rasulün sözüdür. O, kendisine ihsan edilmiş bir kuvvet, şan ve şeref sahibidir arşın sahibi olan Allah'ın katındaysa çok itibarlıdır orada kendisine melekler tarafından itaat edilir ve güvenilir arkadaşınız Muhammed asla bir mecnun değildir andolsun ki o onu apaçık ufukta görmüştür o gayb hakkında gördüklerini sizden gizleyici Kıskanıp saklayıcı da değildir. O Kur'an da kovulmuş şeytanın sözü değildir. Hal böyleyken ondan yüz çevirip nereye gidiyorsunuz? O Kur'an ancak alemler için ve sizden Allah'a varan yolda istikamet üzere olmak isteyenler için bir zikir, hatırlatma ve öğüttür. Şunu da unutmayın.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 Allah adına, gökyüzü yarıldığı zaman, yıldızlar darmadağın olup etrafa saçıldığı zaman, denizler kaynayıp fokurdadığı zaman, kabirlerin içinde bulunanlar diriltilip dışarı atıldığı zaman, o gün her nefis neyi yapıp ahirete gönderdiğini ve yapmayıp geride bıraktığını bilip anlar. Ey insan, seni her türlü ikrama layık görüp yaratan, Kerim Rabbine karşı aldatan nedir? O ki seni yoktan yarattı, seni en güzel şekilde düzenledi ve sana ölçülü, dengeli bir biçim verdi. Hangi surette dilemişse seni öyle terkip etti. Fakat hayır, bütün bunlara rağmen, yine de siz hesap vereceğiniz din gününü yalanlıyorsunuz. Şunu iyi bilin ki, sizin üzerinizde muhafızlar, koruyucu ve denetleyici melekler vardır. Onlar değerli yazıcılardır. Onlar her ne yaparsanız bilirler ve kaydederler. Muhakkak ki kıyamet günü hesap görüldükten sonra ebrar olanlar, İyi amel ve insanları buna sevk edenler naim cennetindedirler. Şüphesiz haktan sapan suçlu facirler de cehennemdedirler. Onlar herkesin hesaba çekileceği din günü oraya yaslanacaklardır. Ve onlar o cehennemden gizlenebilecek değillerdir. Resulüm sen din gününün ne olduğunu biliyor musun? Evet, gerçekten sen din gününün ne olduğunu biliyor musun? O gün, hiç kimsenin başka birisi için bir şey yapamayacağı bir gündür. Ve o gün emir ve hüküm yalnız Allah'a aittir. Mutaffifin Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 36 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden, Allah'ın adıyla Allah adına. Yazıklar olsun ölçüde ve tartıda hile yapanlara. Onlar ki, insanlardan bir şey ölçüp aldıkları zaman tam ölçerler. Fakat onlara bir şey vermek üzere ölçtükleri veya tarttıkları zaman Ölçüyü eksiltirler. Yoksa onlar tekrar diriltileceklerini sanmıyorlar mı? Azametli bir gün olan kıyamet günü için. O gün tüm insanlar, alemlerin Rabbine hesap vermek için kıyamda dururlar. Doğrusu, haktan sapan suçlu facirlerin amel kitabı muhakkak siccindedir. Sicci'nin ne olduğunu sen biliyor musun? O, tüm facirlerin amellerinin yazıldığı bir kitaptır. O gün Allah'ın Resulünü ve ayetlerini yalanlayanların vay haline. Onlar ki herkesin hesaba çekileceği din gününü yalanlamaktadırlar. Onu ancak Allah'a karşı haddi aşan ve günahkar kimseler yalanlar. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman, bunlar öncekilerin masallarıdır der. Hayır, doğrusu onların kazanmakta oldukları günahlar kalpleri üzerinde pas tutmuştur. Yine hayır, bundan daha dehşetli olanıysa, onlar şüphesiz o gün Rablerinden yani onu görmekten perdelenmişlerdir. Sonra onlar muhakkak cehenneme yaslanacaklardır. Sonra da onlara, işte sizin dünyadayken yalanlayıp durduğunuz cehennem azabı budur denilecektir. Fakat hayır, Ebrar'ın iyi amel işleyen ve insanları buna sevk edenlerin amel kitabı muhakkak yuğundadır. İlliyyunun ne olduğunu sen biliyor musun? O, iyilerin amellerinin yazıldığı bir kitaptır. Ona, mukarrebun, Allah'a en yakın olanlar şahit olurlar. Muhakkak ki, ebrar olanlar, o gün cennette nimet içindedirler. Onlar orada, tahtlar üzerinde etrafı seyrederler. O cennetteki nimetlerin sevinç ve parıltısını onların yüzlerinde okursun. Orada onlara mühürlü, sadece onlara has, halis bir şarap sunulur. Onun içiminin sonunda ağızdan mis kokusu gelir. İşte dünyada yarışanlar bunun için yarışsınlar. Ona tesniğim karıştırılmıştır. O tesnim ise mukarrebun, sadece Allah'a yakın olanların içecekleri aşk şarabından bir kaynaktır. Şüphesiz ki nefsinin hevasına uyarak suç işleyenler dünyada iman edenlere gülüyorlardı. Onların yanından geçtikleri zaman birbirlerine kaş göz ederek onlarla alay ediyorlardı. Kendi ailelerine, yandaş ve taraftarlarının yanına döndüklerindeyse, yaptıklarıyla övünüp, sevinç ve neşeyle dönüyorlardı. O müminleri gördükleri vakit, şüphesiz bunlar dalalette kalmış, yolunu şaşırmış, şaşkın kimselerdir diyorlardı. Halbuki onlar, o müminleri denetleyici olarak gönderilmemişlerdi. İşte o gün, ahirette de, iman edenler, kafirlere gülerler. Tahtlar üzerinde, onların halini seyrederler. Bak, kafirler, dünyada yaptıklarının karşılığını, kıyamet günü buldular mı? Elbette buldular. İnşikak Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 25 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla Allah adına, gökyüzü yarılıp döküldüğü zaman, Rabbinin emrini dinleyip yaratılışının hakkını verdiği zaman, yer dümdüz edilip boylu boyunca uzatıldığı zaman ve içindeki her şeyi dışarı atıp boşaldığı zaman, Rabbinin emrini dinleyip yaratılışının hakkını verdiği zaman insan yaptıklarıyla karşı karşıya gelir. Ey insan! Şüphesiz ki sen Rabbine kavuşuncaya kadar çaba üstüne çaba göstermektesin ve sonunda ona kavuşacaksın. O hesap günü kimin amel kitabı sağından verilirse kolay bir hesapla hesaba çekilecek, ve sevinçli olarak ehline ve mümin kardeşlerine dönecektir. Kimin de amel kitabı arkasından verilirse, o da yok olmayı isteyecek ama alev alev yanan bir ateşe yaslanacaktır. Oysa o, dünyada, ehli içinde, beraber yaşadığı toplum içinde, kendisinin doğru yaptığını zannederek sevinçliydi. Çünkü o asla Rabbine dönmeyeceğini sanmıştı. Halbuki Rabbi onu muhakkak görmekteydi. Dikkat edin, yemin ederim şafaha, vahyin insanın gönlünü aydınlatmasına, geceye ve içinde barındırdığı şeylere, yıldızlara, bir de geceleyin kalkıp Allah'a taat ve ibadette bulunanlara, Nurunu barındırdığı, dolunay olduğu zaman aya ve Allah'ın ayetlerini üzerinde göstererek kararmış gönülleri aydınlatan müminlere yemin ederim ki, siz mutlaka bu duruma gelmek için tabakadan tabakaya binecek, nefsinize binip nefis mertebelerini bir bir geçeceksiniz. Hal böyleyken o kafirlere ne oluyor da iman etmiyorlar. Onlar kendilerine Kur'an okunduğu zaman secde de etmezler. Aksine o kafirler Resulümüzü ve ayetlerimizi yalanlarlar. Halbuki Allah onların kalplerinde yığdıkları küfrü, şirki ve gizledikleri her şeyi en ince ayrıntısına kadar bilendir. Rasulüm, sen onlara elem verici, İç yakan bir azabı müjdele. Ancak iman edip salih ameller işleyenler müstesna. Onlar için bizim katımızda kesintisiz bir ecir ve tükenmez bir mükafat vardır. Buruc Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 22 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla Allah adına. Burçlara sahip gökyüzüne ve gönlünde iman nuru parıldıyana andolsun, geleceği kesin olarak vaat edilmiş kıyamet gününe andolsun, o güne şahitlik edene ve o günde şahitlik edilene andolsun ki, Müminleri yakmak için bir hendek kazıp onları içi alev dolu o ateşe atan hendek sahipleri kahrolsun. Hani onlar o ateşin etrafında oturmuş, müminlere reva gördükleri şeyi keyifle seyrediyorlardı. Onlar o müminlerden sırf aziz, hamid, bütün şerefin, kudretin, hamdların ve övgülerin sadece kendisine ait olduğu tek zat olan Allah'a iman ettikleri için intikam alıyorlardı. O Allah ki göklerin ve yerin mülkü, hakimiyet ve hükümranlığı yalnız O'nundur. Ve Allah şehid ismiyle her şeye en ince ayrıntısına kadar şahittir. Şüphesiz ki mümin erkekler ve mümin kadınlara, İmanlarından vazgeçmeleri için işkence edip sonra da tövbe etmeyenlere kıyamet günü cehennem azabı vardır. Bir de onlar için kahreden, yakıcı bir azap vardır. Fakat kıyamet günü iman edip salih amerler işleyenlere altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş ve saadet budur. Rasulüm. Muhakkak ki Rabbinin kıyamet gününü inkar edenleri azapla yakalaması elbette çok şiddetlidir. Şüphesiz varlığı ilk olarak tecelli edip yaratan, sonra o yaratmayı kıyamet günü tekrar iade eden yine O'dur. Ve O ve veduttur. Kulunu sevdiği için O'nun her türlü günahını mağfiret eden, hakiki aşkın ve muhabbetin kendisinde tecelli ettiği tek zaattır O, şerefli arşın sahibidir. O, faaldir. Her anda hükmünü icra edip, dilediği her şeyi yapandır. Resulüm, Firavun ve Semud ordularının helak haberleri sana geldi mi? Fakat o kafirler hala bir yalanlama içindedirler. Oysa Allah, o kafirleri arkalarından, geri dönüşleri olmaksızın ve yardım görmeksizin kıyamet günü çepeçevre kuşatıcıdır. Hakikatte bu yalanlamakta oldukları kitap, şerefli bir Kur'andır. Onun aslı Allah katında korunmuş bir levhada, levh-i mahfuzda saklıdır. Tarık Suresi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 Zahiren parlaklığıyla karanlığı delen yıldız, manen de insanın gönlüne inen, nuruyla nefsin karanlığını delip aydınlatan ve insanı yücelten Allah'ın vahyidir. Hiçbir kimse yoktur ki onun üzerinde koruyucu ve denetleyici olmak üzere muhafız melekler bulunmasın. O halde insan hangi şeyden yaratıldığına bir baksın. O, atılan bir sudan yaratıldı. Bu su, bel ile kaburga kemikleri arasından çıkar. Hiç şüphesiz ki o, Allah, onu öldükten sonra geri döndürüp tekrar diriltmeye de kadirdir. Tüm sırların ortaya çıkacağı o gün, artık insanın ne bir kuvveti vardır ne de bir yardımcısı Dönüş sahibi olan göğe andolsun ve bitkiler bitirmek için çatlayıp yarılan yere andolsun ki, Muhakkak bu, Kur'an, hak ile batılı birbirinden ayıran kesin bir sözdür ve bu sıradan bir söz ve şaka değildir. Resulüm, muhakkak ki o kafirler sana bir tuzak kurarlar.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 Allah'ın adıyla, Allah adına. Resulüm, sen, e'lâ, yüceliği anlaşılamayacak kadar büyük olan Rabbinin ismini tesbih et. O ki, her şeyi yarattı ve bir düzene koydu. O ki, her şeye, yaratılışına uygun takdirini yaptı ve hidayeti verdi. O ki, Yeryüzünde çeşitli bitki örtüsünü çıkardı. Sonra onu kapkara ve kupkuru bir çerçöp yığını haline getirdi. Resulüm, biz sana Kur'an'ı okuyup okutacağız ve sen onu unutmayacaksın. Ancak Allah'ın dilediği müstesna. Muhakkak ki Allah açığı da gizli olanı da bilir. Resulüm, biz sana anlaşılması ve amel edilmesi kolay olan bu Kur'an'ı daha da kolaylaştıracağız. O halde eğer öğüt fayda verirse sen onlara öğüt ver. Kim Allah'tan haşyet duyuyorsa o seni dinleyip öğüt alacaktır. Allah'a karşı isyankar olansa ondan kaçınır. O kıyamet günü en büyük ateşe yaslanacaktır. Sonra o, orada ne ölür ki bu azaptan kurtulmuş olsun, ne de bir hayat yaşar. Kıyamet günü, nefsini tezkiye edip günahlarından temizlenen kimse ise, muhakkak ki felah bulmuş, kurtuluş ve saadete ermiştir. Rabbinin ismini zikreden ve Allah'ın Resulünü, Dinini destekleyen kimse de kurtuluş ve saadete ermiştir. Fakat siz dünya hayatını tercih edip bunda ısrar ediyordunuz. Oysa asıl hayırlı ve baki olan ahiret hayatıdır. Şüphesiz ki bu anlatılanlar önceki sahifelerde de vardır. İbrahim ve Musa'nın sahifelerinde. Gâşiye Suresi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 Rabbinin azabının hak olduğunu gördüklerinde bir haşyete ve zillete bürünerek öne eğilir. Onlar durmadan çalışmış fakat boşuna yorulmuştur. Onlar o gün kızgın bir ateşe girer ve son derece kızgın bir kaynaktan içirilirler. Onlar için iç organları parçalayan Kuru bir dikenden başka bir yiyecek yoktur. O, ne besler ne de açlığı giderir. O gün bir takım yüzler de vardır ki, nimette, sonsuz bir mutluluk içindedirler. Dünyadaki çaba ve gayretlerinden dolayı, Rablerinin kendilerine olan ikramlarından razı olmuşlardır. Onlar, yüce bir cennettedirler. Orada, Boş bir söz işitmezler. Orada, Devamlı akan birçok pınarlar, Ve orada, Yükseltilmiş tahtlar, Önlerine konulmuş kadehler, Sıra sıra dizilmiş yastıklar, Ve, Boydan boya serilmiş, Gösterişli halılar vardır. Peki, inkar edenler, Devenin nasıl yaratıldığına bakmazlar mı? Ve, göğün nasıl yükseltildiğine ve dağların nasıl dikildiğine ve yeryüzünün nasıl yayılıp döşendiğine bakmazlar mı? O halde Resulüm, sen seni dinleyenlere ayetlerimi hatırlat. Çünkü sen ancak bir müzekkirsin. Ayetlerimi hatırlatıcı ve öğüt vericisin. Sen onlara imanı dayatan bir zorba değilsin. Ancak kim de senden ve sana indirdiğimiz vahiyden yüz çevirip onu inkar ederse, işte Allah ona en büyük azap ile azap eder. Muhakkak ki onların dönüşü ancak bizedir. Sonra onların hesaba çekilmesi de sadece bize aittir. Fecr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 Geceye and olsun ki akıl sahipleri için bunlarda bir yemin değeri vardır değil mi Resulüm görmedin mi Rabbin ne yaptı Hud'un kalmi A'da sütunlar sahibi İreme ki ülkeler içinde onun benzeri yaratılmamıştı Vadide kayaları yontan Salih'in kalmi Semuda ve kazıklar piramitlerin sahibi Firavun'a. Onlar ki ülkelerinde azgınlık ettiler. Ve orada fesadı çoğalttılar. Bu yüzden Rabbin onların üzerine dehşet verici bir azap kamçısı yağdırdı. Çünkü senin Rabbin elbette kullarının yaptıklarını her an görüp gözetlemektedir. Fakat insan... Ne zaman Rabbi kendisini imtihan edip böylece ona ikramda bulunsa ve ona nimet verse, Rabbim bana ikram etti der. Ne zaman da onu imtihan edip rızkını daraltsa, Rabbim beni önemsemedi ve bana ihanet etti der. Hayır, öyle değil. Doğrusu siz Allah'tan ikram bekliyorsunuz ama kendiniz yetime ikram etmiyorsunuz. Yoksulu doyurmuyor ve doyurmaya da teşvik etmiyorsunuz. Mirası da hırslı bir yiyişle yiyorsunuz. Malı da aşırı bir sevgiyle toplayıp seviyorsunuz. Hayır, yapmanız gereken bu değildir. Yeryüzü paramparça olup dümdüz edildiği zaman Rabbin tecelli edip geldiği ve melekler saf saf dizildiği zaman. O gün cehennem getirilir, insan o gün yaptığı ve yapması gerektiği halde yapmadığı her şeyi hatırlar. Fakat bu hatırlamanın ona ne faydası var? İşte o zaman insan, yazıklar olsun bana, keşke ben bu hayatım için Dünyadayken bir şeyler yapıp gönderseydim der. Artık o gün hiç kimse onun azabı gibi azab edemez ve hiç kimse onun vuracağı bağ gibi frangalar, zincirler ve kelepçelerle bağ vuramaz. Ey Allah'ın zikri, muhabbeti ve yakınlığıyla mutmain olup itmi inana ermiş nefis. Sen O'ndan razı, O da senden razı ve O'nun tecellisine mazhar olarak dön Rabbinin huzuruna. Ve gir veli kullarımın arasına. Gir marifetullah cennetime. Beled Suresi Mekke'de nazil olmuştur, yirmi ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, İsimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla Allah adına. Hayır, hakikat sizin zannettiğiniz gibi değil. Bu beldeye, Mekke'ye yemin ederim. Ki sen, Resulüm, bu beldede oturmaktasın. Babaya ve ondan meydana gelen çocuğa da yemin ederim ki, Hakikaten biz insanı imtihanlara göğüs gerecek şekilde bir meşakkat içinde yarattık. İnsan hiç kimsenin kendisine asla güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Üstelik kibirlenerek, yığınla mal harcadım diyor. Kendisini kimsenin görmediğini mi sanıyor? Biz ona iki göz, bir dil ve iki dudak vermedik mi? Biz onu hayırlı olanı takip edip şerli olandan kaçınması için hayır ve şer yolu olmak üzere iki yola hidayet etmedik mi? Fakat o, sarp yokuşu geçmek için çabasını ve gayretini sarf etmeyip bu yokuşu aşamadı. O sarp yokuşun ne olduğunu biliyor musun? O, başkalarının ve nefsinin esareti altında olanı kurtarmaktır. Yahut bir açlık gününde ister akrabası olsun ister olmasın insan kardeşini ya da yakını olan bir yetimi veya yerde sürünen bir yoksulu doyurmaktır. Daha sonra iman edenlerden sabırlı olup sabrı birbirlerine tavsiye edenlerden ve merhametli olup merhameti birbirlerine tavsiye edenlerden olmaktır. İşte onlar, amel defterlerini sağdan almayı hak eden ve sağın arkadaşları olan cennetliklerdir. Ayetlerimizi inkar edenlerse, işte onlar, amel defterlerini solundan alan ve solun arkadaşları olan cehennemliklerdir. Onların üzerlerinde kapıları sımsıkık kapatılmış bir ateş vardır. Şems Suresi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 ve nurunu Allah'ın ayetlerinden alıp diğer insanlara o nuru saçana and olsun. Ve o, güneş tecelli ettiğinde gündüze, Allah'ın ayetlerinin aydınlattığı gönüle and olsun. Onu bürüdüğünde geceye, ayetlerin nefsi tamamen bürümesine and olsun. Ve göğe, gönülleri bürümesine ve onu bina edene, bütün bunları yapan Allah'a and olsun. Yere, insanın bedenine ve onu yayıp döşeyene, bir düzene koyana and olsun. Nefis, ruh ve bedenden oluşan insanın hakiki benliğine, nefse ve onu güzel bir şekilde yaratıp düzenleyene and olsun. Sonra da ona, seçim yapması için fücuru, hak yoldan sapmayı ve takvayı, hak yolda olmayı ilham edene andolsun ki, muhakkak nefsini temizleyen kimse kurtuluşa erip felah bulmuştur. Fakat onu kötülüğe gömen ve bu kötülüğü örtmeye çalışarak kendini temize çıkaran kimse ise hüsrana uğrayarak harab olmuştur. Semud kavmi azgınlığı sebebiyle şeytana uyup hakkı yalanladı. Hani onların en azgın olanı deveyi kesmek için ileri atılmıştı. Allah'ın Resulü olan Hazreti Salih de onlara şöyle demişti. Allah'ın devesine ve onun su içme hakkına dokunmayın. Fakat onlar onu yalanladılar ve deveyi vahşice biçip kestiler. Bunun üzerine Rableri onların günahlarını başlarına geçirip onları helak etti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 karanlığıyla her şeyi örtüp bürüdüğü zaman geceye, tecelli edip her şeyi aydınlattığı zaman gündüze, erkeği ve dişiyi yaratana and olsun ki, gerçekten sizin maddi manevi çabalarınız başka başkadır. Fakat kim Allah'ın kendisine ikram ettiğinden verir, takva sahibi olursa, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışırsa ve en güzeli Allah'ın ayetlerini tasdik ederse, biz de ona yapılması kolay olan Allah'a kulluğu kolaylaştıracağız. Fakat kim de kendini Allah'a karşı ihtiyaçsız görüp cimrilik ederse ve en güzeli Allah'ın ayetlerini yalanlarsa, biz de ona, Yapılması çok zor olan insan olmaktan çıkmayı kolaylaştıracağız. Ahiret günü cehennem ateşine düşüp yuvarlandığında malı ona hiçbir fayda vermez. Muhakkak ki hidayet elbette bize aittir. Ve muhakkak ki sonda ilk de ahirette dünyada kesinlikle bizimdir. İşte ben sizi Alev alev yanan bir ateşle uyardım. Ona, Allah'a karşı isyankâr olandan başkası girmez. O ki, Allah'ın ayetlerini yalanladı ve yüz çevirdi. O gün, takva sahibi, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışan kimse ise, ondan uzaklaştırılır. O ki, nefsinin cimriliğinden kurtulmak için, malını verir, temizlenir. O gün, onun, Allah'ın yanında hiçbir kimseye verilecek bir nimet yoktur. E'lâ, yüceliği anlaşılamayacak kadar büyük olan Rabbinin vechini, cemalini ve rızasını isteyerek gerekeni yapan müstesna. Elbette yakında Allah ona istediğini verecek, o da Rabbinden razı olacaktır.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 Ve karanlığı çöküp sükuna erdiğinde geceye, imtihanlar karşısında sekinete eren gönüle andolsun ki, Resulüm, Rabbin seni terk etmedi ve sana darılmadı. Muhakkak ki senin için son olan, ilk olandan, ahiret dünyadan daha hayırlıdır. Şüphesiz yakında Rabbin sana verecek, ve sen razı olacaksın. O, seni kimsesiz bir yetim olarak bulup rahmetiyle barındırmadı mı? Ve seni şaşırmış bir halde bulup hidayete erdirmedi mi? Seni manevi olarak fakir bulup zengin etmedi mi? Öyleyse yetimi sakın üzüp kahretme. Senden sual edip bir şey isteyeni de sakın azarlama.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 İman ve hikmetle genişletmedik mi? Ve senden nefis ve cahiliye yükünü kaldırmadık mı? O ki senin belini bükmüştü. Senin zikrini, şanını ve şerefini de tüm alemlerde yüceltmedik mi? Muhakkak ki her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Mutlaka her zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır. O halde bir işi bitirip boş kaldığın zaman hemen başka bir işe koyul. Ve rızasını, cemalini isteyerek her anda Rabbine rağbet et. T'in Suresi Mekke'de nazil olmuştur, sekiz ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla Allah adına. Vahyin indiği incir ve zeytin dağına andolsun. Ve Sina dağına andolsun. Ve bu emin beldeye Mekke'ye andolsun ki gerçekten biz insanı en güzel kıvamda yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına hiçbir şeyi olmadan sefil bir halde dünyaya indirdik. Ancak bu dünyada iman edip salih ameller işleyenler, işte onlar için kesintisiz bir mükafat vardır. O halde, ey insan, bütün bu gerçeklerden sonra sana dini, hesap gününü ve hesabı yalanlatan nedir? Allah, hakimlerin hakimi olarak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 yaratan Rabbinin adıyla kendini ve tüm mahlukatı oku, anla, idrak et. O insanı alaktan, zahiren bir kan pıhtısından, manen de alakasından ve sevgisinden yarattı. Oku, anla, idrak et ki senin Rabbin Ekrem'dir. Zatında kerim olan ve kullarına kerim olmayı ikram edendir. O ki kulluğu insanın fıtratına kudret kalemiyle yazıp öğretti ve talim ettirdi. İnsana daha önce kendini, Rabbini ve hiçbir şey bilmezken bilmediklerini öğretti. Hayır, sizin zannettiğiniz gibi değil. Muhakkak ki insan kendini müstahınî, kendi kendine yeterli ve Allah'a karşı ihtiyaçsız gördüğü için gerçekten haddini aşarak azar. Kesinlikle dönüş Rabbinedir. İnsan, O'nun huzurunda bu azgınlığının hesabını verecektir. Bir kulumuz olan Resulümüzü iman edip desteklediği zaman müminleri bundan men eden müşrikleri gördün mü? Hiç düşündün mü? Ya o, Resulümüz, hidayet üzere veya takvayı, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışmayı emrediyorsa, hiç düşündün mü ya bu meneden ayetlerimizi yalanlıyor ve Resulümüzden yüz çeviriyorsa, hali nice olur? O, şüphesiz Allah'ın onun yaptıklarını ve her şeyi gördüğünü bilmiyor mu? Hayır, sizin zannettiğiniz gibi değil. Andolsun olsun ki eğer o bu yaptıklarından vazgeçmezse, onu alnından, o yalancı ve günahkar perçeminden mutlaka yakalarız ve onu cehenneme atarız. O zaman davet etsin bakalım sesini duyanları. Biz de davet edeceğiz zebanileri. Hayır, hakikat onların zannettiği gibi değil. Bu yüzden sen o kafirlere itaat etme. Sadece Rabbine itaat ederek ona secde et ve ona yaklaş. Kadir Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 5 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde, her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla Allah adına. Şüphesiz ki biz bu Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen biliyor musun? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. O gecede melekler ve ruh Rablerinin izniyle her bir iş ve her bir kişi için inerler.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 Allah adına. Ehli kitaptan ve müşriklerden kafir olanlar, kendilerine apaçık bir delil gelinceye kadar küfürden ayrılacak değillerdi. İstedikleri bu apaçık delil de Allah tarafından gönderilen ve onlara tertemiz sahifeleri yani ayetleri okuyan bir rasuldur. Hiç kuşkusuz o rasul onlara gelmiştir, ve ona inen o dost dosdoğru olan ilahi kitapların apaçık hükümleri vardır. Hal böyleyken kendilerine kitap verilenler apaçık deliller onlara geldikten sonra yine ayrılığa düştüler. Halbuki onlara dini yalnız ona has kılan hakka yönelmiş hanifler olarak Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmadan ona abdolup kulluk etmeleri, namazı ikame ederek her anda Allah'ın huzurunda durmaya çalışmaları, zekatı vererek nefislerinin cimriliğini temizlemeleri emrolunmuştu. İşte dost doğru din de budur. Ehli kitaptan ve müşriklerden kafir olanlar, ahirette içinde ebedi kalacakları cehennem ateşindedirler. İşte yaratılmışların en şerlileri onlardır. İman edip salih ameller işleyenlere gelince, işte yaratılmışların hayırlıları da onlardır. Onların Rableri katındaki mükafatları, içinde ebedi kalacakları, altlarından ırmaklar akan adın cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da ondan razı olmuşlardır. İşte bu mükafat, Rabbinden haşiyet duyup,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 ölüm anında insan halden hale geçtiği zaman yeryüzü ağırlıklarını dışarı çıkardığı o anda insanın gönlündeki şirk ve küfür dışarı çıktığı zaman ve insan buna ne oluyor dediği ve kendi haline şaşırdığı zaman işte o gün yeryüzü ve insanın bedeni bütün haberlerini anlatır çünkü Rabbin ona vahyetmiştir. O gün insanlar, amellerinin karşılığı kendilerine gösterilmesi için bölük bölük Rablerine dönerler. Artık kim zerre kadar bir hayır yapmışsa, o gün onu görür. Kim de zerre kadar bir şer işlemişse, o gün onu görür. Adiyat Suresi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 sabah akşam vahyi taşımak için akına çıkanlara, bu uğurda tozu dumana katanlara ve bir topluluğun ortasına onunla, kendilerindeki imanla Allah'a davet etmek için dalanlara andolsun ki, muhakkak insan Rabbine karşı gerçekten pek nankördür. Hiç şüphesiz buna gerçekten kendisi de şahittir. Çünkü O kendi hayrını, nefsinin isteklerini ve dünya malını çok sevdiği için gerçekten O'nun kalbi çok katıdır. Fakat O bilmiyor mu ki kabirlerin içinde bulunanlar diriltilip dışarı atıldığı zaman, göğüslerin içinde bulunan tüm sırlar ortaya konulduğu zaman, muhakkak onların Rabbi o gün kendilerinin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 Kariyanın ne olduğunu biliyor musun? Kariya, dehşeti her yanı saran kıyamet günüdür. O gün insanlar her yana uçuşan kelebekler gibi olurlar. Dağlar da etrafa saçılarak atılmış renkli yünler gibi olur. Artık o gün kimin hayırda tartıları ağır gelirse, o razı olacağı bir hayat içindedir fakat kimin de hayırda tartıları hafif gelirse, onun anası, varacağı yer ve sığınağı Haviyedir. Haviyenin ne olduğunu biliyor musun? O, kızgın bir ateştir. Tekâsür suresi, Mekke'de nazil olmuştur, sekiz ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, İsimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla Allah adına malınızın ve soyunuzun çokluğuyla övünmek sizi oyaladı. Ta ki kabirleri ziyarete varıncaya ve ölünceye kadar. Hayır. Şeref sizin zannettiğiniz gibi malca ve soyca değildir. Yakında bunu Bileceksiniz Yine Hayır Kesinlikle Bunu Yakında Bileceksiniz Dikkat Edin Eğer Siz Kesin Bir Bilgiyle Bilmiş Olsaydınız Gerçekten Övündüğünüz Kişilerin Cehennem Ateşinde Yandığını Görürdünüz Fakat Kıyamet Günü Muhakkak Onu Gözünüzle Kesin Olarak Göreceksiniz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 zamana ve insana takdir edilen ömre and olsun ki, muhakkak insan ömrünü boşa harcadığı için gerçekten hüsrandadır. Ancak iman edip salih ameller işleyenler, hakta olup hakkı birbirlerine tavsiye edenler ve sabırlı olup sabrı birbirlerine tavsiye edenler müstesna. Humeze Suresi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 O ki malı toplar ve onu sayıp durur. O, malının gerçekten kendisini ebedi kılacağını sanır. Hayır, andolsun ki o hutameye atılacaktır. Hutamenin ne olduğunu biliyor musun? O, Allah'ın tutuşturulmuş ateşidir. O, öyle bir ateştir ki, insanın nankörlüğünden ve kendine yaptığı zulmünden dolayı Rabbini kaybetmesi sonucu yüreklerin üstüne tırmanıp çıkmaktadır. Muhakkak ki o, ateşin kapıları onların üzerine uzatılmış direklerle kapatılmıştır. Fiil Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 5 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, İsimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla Allah adına. Resulüm, görmedin mi Rabbin Kabe'yi yıkmaya gelen fil sahiplerine ne yaptı? Onların Kabe'yi yıkma tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? Onların üzerine sürü sürü ebabil kuşlarını gönderdi. Onlara, Pişmiş çamurdan taşlar atıp onları taşlıyorlardı. Sonunda Rabbin onları yenilmiş bir ekine, Çer çöp yığını haline getirdi. Kureyş Suresi Mekke'de nazil olmuştur, dört ayettir. Rahman ve Rahim olan, Rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden, Allah'ın adıyla Allah adına. Kabe'yi ziyarete gelenlere yardım ettiklerinden dolayı, Kureyş'e başka kabileler tarafından sevilmeyi ve ülfeti ikram ettiği için, ayrıca onları ticaret yapsınlar diye kış ve yaz yolculuğuna ısındırıp alıştırdığı için, onlar da bu beytin Kabe'nin Rabbine abdolup kulluk etsinler. O, Beytullah'ın sahibi olan Allah ki, onları açlıktan kurtarıp doyurdu ve onları rahmetinden dolayı başka kabilelerin saldırılarından koruyarak korkudan emin kıldı. Maun Suresi Mekke'de nazil olmuştur, yedi ayettir. Rahman ve Rahim olan Rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla Allah adına. Resulüm, o herkesin ve her şeyin kendisine verilenlerden hesaba çekileceği din gününü yalanlayan kimseyi gördün mü? İşte o yetimi ve dayanağını kaybetmiş kimseleri itip kakar. Yoksulu doyurmaz ve doyurmaya da teşvik etmez. Yazıklar olsun şu namaz kılıp ibadet edenlere. Ki onlar namazlarından ve ibadetlerinden gafildirler. Ona ihtimam göstermezler. Onlar iman etmediklerinden dolayı ibadetleriyle sadece gösteriş yaparlar. Bir de onlar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 ve sana tabi olanlara ebedi nimetleri kazandıran bu Kevser'i, Kur'an'ı verdik. Bundan dolayı Rabbin için salat et, bir kul olarak yalnızca O'na itaat et ve Rabbinin sana verdiklerini O'nun yolunda kurban et. Şüphesiz ki ebedi hayatını kaybeden epter sana verilen bu Kur'an'dan dolayı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 ben sizin kulluk yaptıklarınıza abdolup kulluk yapmam. Siz de benim kulluk yaptığıma abdolup kulluk yapacak değilsiniz. Zaten siz biliyorsunuz ki, ben sizin kulluk ettiklerinize asla abdolup kulluk edecek değilim. Siz de benim kulluk ettiğime asla abdolup kulluk edecek değilsiniz. Sizin dininiz size,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 İnsanların Allah'ın dinine bölük bölük girdiğini gördüğüm zaman, Rabbini hamd ederek O'nu tesbih et ve O'ndan mağfiret dile. Çünkü O tevvaptır. Tövbeleri kendisine dönenlerin dönüşünü kabul edendir. Tebbet Suresi Mekke'de nazil olmuştur, beş ayettir. Rahman ve Rahim olan, Rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden, Allah'ın adıyla Allah adına. Resulümüze yaptıkları yüzünden Ebu Leheb'in elleri kurusun ve helak olsun. Zaten kurudu da, malı da, kazandığı da ona fayda vermedi. O ahiret günü alevli bir ateşe yaslanacaktır.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 Allah'ın adıyla Allah adına. Resulüm, de ki, O Allah ehattır, Zatında tek olandır. Allah samettir, Kendisinden bir şey artıp eksilmeyen, Kendisinin hiçbir şeye muhtaç olmadığı, Herkesin ve her şeyin, Kendisine muhtaç olduğu tek zattır. O doğurtmamış, Kimsenin babası değildir ve doğmamıştır. Ve hiçbir şey ona denk değildir. O, yarattığı hiçbir şeye benzemez, hiçbir şey de ona benzemez. Felak Suresi Mekke'de nazil olmuştur, beş ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde, her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla Allah adına. Resulüm ki, sığınırım karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran Felak'ın Rabbine. Yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfleyenlerin ve batılı hak gibi gösterenlerin şerrinden.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 deki ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların melikine, mülkündeki herkesi ve her şeyi idare edene, insanların ilahına, mabud, sevilen ve abdolumluya layık tek zata, insanları haktan ayırmaya çalışan her sinsi vesvesecinin şerrinden, o ki, İnsanların sinelerindeki kalplerine vesvese verir. Cin ve insanlardan olan o vesveseci şeytanlardan insanların Rabbine, meleğine ve ilahına sığınırım.